şule Bismillahirrahmanirrahim. İlam eyhel aziz bütün esma-i ifade ettiği manalar ile bütün sıfat-ı kemaliye'ye lafzayı celal olan Allah bir iltizam delalet eder. Sair isme haslar yalnız müsemmalarına delalet eder, sıfatlara delaletleri yoktur. Çünkü sıfatlar müsemmalarına cüz olmadığı gibi aralarında lüzumu beyyin de yoktur. Bu itibarla ne tazammunen ve ne iltizamen sıfatlara delaletleri yoktur. Amma lafzayı celal bil mutabakat zat akdese delalet eder. Zat akdes ile sıfatı kemaliyi arasında lüzumu beyin olduğundan sıfatlara da bir iltizam delalet eder. Ve keza uluhiyet unvanı sıfatı kemaliyeyi istilzam etmesi ismi has olan Allah'ın da o sıfatı istilzam ettiğini istilzam ediyor ve keza Allah kelimesi de nefiden sonra sıfatlar ile beraber düşünülür. Binaen aley la ilahe illallah kelamı esma-i adedince kelamları tazammun ediyor. Bu itibarla şu kelime-i tevhid kelamı delalet ettiği sıfatlar itibariyle bir kelam iken bin kelam oluyor. La halika illallah, la fatıra, la razika, la kayyume illallah gibi binaen aley terakki etmiş olan zakir bir zat bu kelamı söylerken içindeki binlerce kelamları söylemiş oluyor. İlem eyyül aziz, madem ki her şeyin Allah'tan olduğunu bilirsin ve ona izanın vardır, zararlı menfaatli her şey tahsin ve hüsnü rıza ile kabul etmek lazımdır ve illa gaflete düşmeye mecbur olursun. Bunun için esbab zahiriye vazedilmiş ve gözlere de gaflet perdesi örtülmüştür. Kainat hadiselerinden insanın heva ve hevesine muhalif olan kısım muvafık olan kısımdan daha çoktur. Eğer heva sahibi bu esbabı zahiriyeyi görüp müsebbibul esbaptan gaflet etmese itirazlarını tamamen Allah'a tevcih eder. İlem <gülüyor> eyühel dualar üç kısımdır. Birisi insanın lisanı ile yaptığı kavli dualardır. Sawt ve sadalı hayvanatın mesela acıktıkları zaman kendi hususi lisanlarıyla çıkardıkları sadalar dahi kavli dualardandır. İkinci kısım, nebatat eşçarın bilhassa bahar mevsiminde lisana ihtiyaçla yaptıkları ihtiyacı dualardır. Üçüncüsü, tahavvul tekemmül şehninde olan şeylerin lisana istidad ile hissedilen istidadi dualarıdır. Evet her şey Cenab-ı Hakk'ı tespih ettiği gibi lisanı ile, ihtiyacı ile, dahi Allah'a dua eder. Dilem aziz çekirdek ağaç olmazdan evvel yumurta kuş olmazdan evvel habbe başak vermezden evvel binlerce imkan ve ihtimaller içerisinde ve binlerce suret ve şekillere girme kabiliyetindeyken o eğri büğrü ihtimaller yollar içinden çekilip doğru ve müstakim münteç bir şekle bir vaziyete sevk edilmelerinden anlaşılır ki o tohumlar Evvelce de Allamul terbiye, tedvir, tedbiri altındaymışlar. Sanki o tohumların her birisi kudret kitaplarından istinza edilmiş küçük bir tezkeredir yahut bir fihristedir. İlmi ezeli'den alınmıştır yahut kader kitaplarından yazılmış bazı düsturlardır. İlem eyhel aziz, mümin olan zat manayı harfiyle yani gayre bir hadim ve bir alet sıfatıyla kainata bakıyor. Katil ise Manay ismiyle yani müstakil bir ağa nazarıyla âleme bakıyor. Bu itibarla her bir masnuda iki cihet vardır. Bir ciheti kendi zat ve sıfatından ibarettir. Diğer ciheti saniya ve Esma-i Hüsnâdan kendisine olan tecelliyata bakar. İkinci cihetin dairesi daha geniş ve mealce daha kâmildir. Zira bir harf kendi zatına bir harf miktarı o da bir vecihle delalet eder kâtibine çok vecihler ile delalet eder ve kâtibini bakanlara tarif ve tavsif eder. Kezalik, Kudreti i Ezelî kitabından olan bir masnu, kendi nefsine kendi cirmi kadar ve bir vecihle delalet eder. Ama nakkaş ezeliye pek çok vücuhla delalet eder ve kendisine tecelli eden esmadan uzun bir kasideyi inşa eder. Kavâidi i mukarreredendir ki, manâ-i harfi, kastî hükümlere mahkûm aleyh olamaz. Ve manayı harfiinin inceliklerine tetkikat yapılamaz. Fakat manayı ismi sadık, kazip her hükm'e mahal olur. Bu sırra binaendir ki manayı ismiyle kainata bakan filozofunun kitaplarında kainata ait hükümler nefsülemirde örümceğin nescinden zayıf ise de zahire göre daha muhkem görünüyor. Ehli kelam felsefi meselelerde ve ulumu kevniyeye manayı harfiyle istidlar için tebe'î bir nazar ile bakıyor. Hatta Şems'in sırac olması, arzın beşik, Cibal'in evtad olması, ehl-i kelamın müddealarını isbata kâfidir. Hatta ehl-i kelamın reyleri, hiss-i umumiyye ve ta'ruf-u e mutabık olduktan sonra, vaka mutabık olmasa bile, onların müddeasına zarar vermez ve tekzibe de müstehak olmazlar. Bunun içindir ki, ehl-i kelamın reyleri, mesaili felsefiyede edna ve zayıf görünür. Amma mesail-i ilahiyede demirden daha metindir. İlem eyühel aziz, Cenab-ı Hakk'ın günahkarları affetmesi fazıldır, etmesi adildir. Evet, zehiri içen adam adetullah'a nazaran hastalığa, ölüme kesb-i istihkak eder. Sonra hasta olursa adildir. Çünkü cezasını çeker. Hasta olmadığı takdirde Allah'ın fazlına mazhar olur. Masiyet ile azap arasında kavi bir münasebet vardır. Hatta ehli iyetizal masiyet hakkında doğru yoldan uddur ile masiyeti Şerri Allah'a isnaad etmedikleri gibi masiyet üzerine tazibin de vacib olduğuna zehab etmişlerdir. Şerrin azabı istilzam ettiği rahmet-i ilahiye münafi değildir. Çünkü şer Nizam alemin kanununa muhaliftir. İle meyüelaziz, insan nisyandan alındığı için nisyana müpteladır. Nisyanın en kötüsü de nefsin unutulmasıdır. Fakat hizmet, sa'i tefekkür zamanlarında nefsin unutulması yani nefse bir iş verilmemesi dalalettir. Hizmetler görüldükten sonra neticede mükafat zamanlarında nefsin unutulması kemaldir. Bu itibarla ehli dalal ile ehli kemal nisyan ve tezekkürde müteakistirler. Evet, daal olan kimse bir iş ve bir ibadet teklifinde başını havaya kaldırarak firavunlaşır. Lakin mükafatın, menfaatın tevziinde bir zerreyi bile terk etmez. Ama nefsini unutan ehli kemal, sahi, tepekür, sülük zamanlarında her şeyden evvel nefsini ileri sürüyor. Fakat neticelerde, faydelerde, menfaatlarda nefsini unutmakla en geriye bırakıyor. İlem <gülüyor> el-Aziz müminler ibadetlerinde, dualarında birbirine dayanarak cemaatle kıldıkların namaz ve ibadetlerinde. Büyük bir sır vardır ki her bir fert kendi ibadetinden kazandığı miktardan pek fazla bir sevap cemaatten kazanıyor ve her bir fert ötekilere duacı olur, şefaatçi olur, tezkiyeci olur bilhassa peygamber aleyhissalatu vesselama ve keza her bir fert arkadaşlarının saadetinden zevk alır ve hallak kainata ubudiyet etmeye ve saadet ebediyeye namzet olur. İşte mü'minler arasında, cemaatler sayesinde husule gelen şu ulvi, manevi teavün ve birbirine yardımlaşmak ile hilafete hamil, emanete mazhar olmakla beraber, mahlukat içerisinde mükerrem ünvanını almıştır. İlem اَيُوَ Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa olsun, o şeyin ahvali hakkında ihtilafları olduğu zaman, yakın olanın sözü, muteberdir. Binanaley Avrupa felsefeleri maddiyatta şiddeti tevakkulden dolayı iman, İslam ve Kur'an'ın hakaikından pek uzak mesafelerde kalmışlardır. Onların en büyüğü yakından hakiki İslamiye vukufu olan âmi bir adam gibi de değildir. Ben böyle gördüm, nefs Emir de benim gördüğümü tasdik eder. Binanaley şimşek, buhar gibi fenni meseleleri keşfeden felsefeler Hakk'ın esrarını, Kur'an nurlarını da keşfedebilirler diyemezsin. Zira onun aklı gözündedir. Göz ise kalp ve ruhun gördüklerini göremez. Çünkü kalplerinde can kalmamıştır. Gaflet o kalpleri tabiat bataklığında çürütmüştür. İlem eyyühel aziz, sem', basar, hava, su gibi umumî nimetler daha ehemmiyetli, daha kıymetli olduklarına nazaran hususi şahsi nimetlerden kat kat fazla şükre istihkak ve liyakatleri vardır. Binaenaleyh o gibi umumi nimetlere karşı nankörlük edip şükran etmemek en büyük küfranın nimet sayılır. Hal bu merkezdeyken bazı insanlar şahıslarına ait hususi nimetlere karşı Allah'a şükrederlerse de şu umumi nimetler onlara şumulü yokmuş gibi fikirlerine bile gelmiyor. Halbuki en büyük nimet amm ve daimi olan nimetlerdir. Umumiyet, Kemal ve ehemmiyete delil olduğu gibi devam da ulbiyet ve kıymete delalet eder. İlem Eeyülel <gülüyor> Aziz, Kur'an'ı muciül bazı ayetlerinin tekrarını iktiza eden hikmetler, bazı ezkar ve duaların da tekrarını iktiza eder. Zira Kur'an, hakikat ve şeriat, hikmet ve marifet kitabı olduğu gibi, zikir, dua ve davetin de kitabıdır. Duada tekrar, zikirde tezkâr, davette tehkit lazımdır. İlem eyü'l aziz Kur'an'ın yüksek meziyetlerinden biri de şudur ki kesrete ait bahislerden sonra vahdet tezkirelerini yazıyor. Tafsilden sonra icmal yapıyor. Cüziyatın bahislerinden sonra rububiyet-i mutlakanın düsturlarını, sıfat-ı kemaliyenin namuslarını fezlekeler ile zikrediyor. Bu gibi fezlekelerin ayetlerin sonundaki faydeleri, ayetlerin ortalarında zikredilen mukaddemelere neticeler hükmündedirler veya illet olurlar, taki samiin zihni ayetlerde zikredilen cüziyat ile meşgul olup uluhiyetin mutlaka mertebesinin azametini unutmasın ki ubudiyet-i fikriyesine halal gelmesin. İlem el aziz, velilerin himmetleri, imdatları, manevi fiilleriyle feiz vermeleri hali veya fiili bir duadır. Hadi, muiz, muin ancak Allah'tır. Fakat insanda öyle bir latife öyle bir halet vardır ki, o latife lisanıyla her ne sual edilirse, velevki fâsık da olsun, Cenab-ı Hakk o latifeye hürmeten, o matlûbu yerine getirir. O latife pek uzaktan bana göründüyse de, teşhis edemedim. İlem eyyuhel aziz, ilim ve yakin şümûlüne dahil olan, ahval maziye ile şek perdesi altında kalan ahval-i istikbaliye arasında, şöyle bir mukayese yap. Silsiley nesebin ortasında, bir dedenin yerinde kendini farz et. Otur, sonra mevcudatı maziye kafilesine dahil olan ecdadınla, henüz istikbal rahminde kalıp da, peyderpey vücuda çıkan evlat ve ahfadın arasında bir tefavüd var mıdır? İyice bak! Evvelki kısım ilim ve ittikan ile sâniğin masnuğu olduğu gibi, ikinci kısım da aynen o sâniğin masnuğu olacaktır. Her iki kısım da, Sâni'in ilmi ve müşahedesi altındadır. Bu itibarla, ecdadın i'adeten ihyası, evladının icadından daha garip değildir. Belki daha ehvendir. İşte bu mukayeseden anlaşıldı ki, vukuat-ı maziye, Sâni'in bütün imkânat istikbaliyeye kadir olduğuna şehadet eden bir takım mu'cizelerdir. Evet, kainat bostanında görünen şu mevcudat ve ecram, halıklarının her şeye kadir ve her şeye alim olduğuna delâlet eden harikalardır. Kezalik, nebatat ve hayvanat, envâiyle ile saniilerinin her şeye kadir olduğuna şehadet eden sanat harikalarıdır. Evet, kudretine nisbeten zerrat ile şumus mütesavi olduğu gibi, yaprakların neşriyle beşerin haşri de birdir ve keza, ağaçların çürümüş-dağılmış yapraklarının iade ihyası arasında fark yoktur. İlem eyyühelaziz, Kur'an-ı mu'cizül beyan büyük bir ölçüde tekrar ettiği ihyayı arz ve toprak unsuruna nazar-ı dikkati celb ettiğinden, kalbime şöyle bir feyiz damlamıştır ki, arz, alemin kalbi olduğu gibi, toprak unsuru da arzın kalbidir. Ve tevazu, mahviyet gibi maksuda îsar eden yolların en yakını da topraktır. Belki toprak, en yüksek semavattan Hâlık-ı semavata daha yakın bir yoldur. Zira kainatta tecellî rububiyet ve faaliyet-i kudrete ve makar hilafete ve hay, kayyum isimlerinin cilvelerine en uygun topraktır. Nasıl ki arş-ı rahmet su üzerindedir, arş-ı hayat ve ihya da toprak üstündedir. Toprak, tecelliyat ve cilvelere en yüksek bir aynedir. Evet, kesif bir şeyin âinesine kadar latif olursa, o nispette suretini vâzıh gösterir. Ve nurani ve latif bir şeyin de aynesi ne kadar kesif olursa o nispette esmanın cilvelerini cilalı gösterir. Mesela hava aynesinde yalnız şemsin zayıf bir ziyası görünür. Su aynesinde şems ziyasıyla görünürse de elvan-ı sebası görünmüyor. Fakat toprak aynesi çiçeklerinin renkleriyle şemsin ziyasındaki 7 rengi de gösterir. Akrabu ma yakunu'l abdü min rabbihü ve huve sacidun olan hadis-i bu sırra işareten şehadet eder. Öyleyse arkadaş, topraktan ve toprağa inkılap etmekten, kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahhuş etme. İlem eyü'l aziz, aklım yürüyüş yaparken bazen kalbimle arkadaş olur. Kalp zevkiyle bulduğu şeyi akla veriyor. Akıl berveç imutat bürhan şeklinde bir temsil ile ibraz ediyor. Mesela Fâtıh-ı Hakîm'in kainattan sonsuz bir uzaklığı olduğu gibi sonsuz bir kurbiyeti de vardır. Evet, ilim ve kudretiyle bâtınların en bâtınında bulunduğu gibi fevklerin de en fevkinde bulunuyor. Hiçbir şeyde dahil olmadığı gibi hiçbir şeyden de hariç değildir. Evet, asâr-ı rahmetine mazhar olan satı arzda mamûlât-ı kudrete bak ki bir parça bu sırra vâkıf olasın. Mesela biri arzda, diğeri semada veya biri şarkta, diğeri garbta iki şeyi bir anda yaratan sanenin o yaratılan şeylerin arasındaki uzaklık kadar uzaklığı lazımdır. Ve keza her şeyin kayyumu olduğu cihetle de her şeyin nefsinden daha ziyade bir kurbiyeti de vardır. Bu sır daireyi vücub, tecerrüt ve ıtlak hasaisindendir ve faili aslinin mahiyetiyle zilli olan münfail arasındaki mübayeneti lazimesidir. Mesela şems timsallerine kayyum olduğu için fevkalhat onlara bir kurbiyeti vardır. Aynadaki zıl ve gölge ile semada bulunan asıl arasındaki mesafe kadar da bu'diyeti vardır.